Ramazan'da caizdir. Alimler demişler ittifakın diş çekmeğinin bir mahsuru yoktur. Bir şartla kanını ağzında gelen o iğneyi, uyuşturucu iğneyinin ağzına eğer bir ilaç gelse onu tükürecek, utmayacak. Utmacığı sürece hiçbir mahsuru yoktur. Dişini temizleyebilir, dişini çekebilir, ağzında doktor işlem yapabilir. Hatta sadece bu değil. Ee, İbni Abbas'ın dediği gibi bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmuş ve İbni Abbas haber veriyor. Hatta yemeği de tatabilirsin. Çünkü tatmak boğazdan geçmekle değil dilden oluyor. Onun için sen bir yemeği de bir kadın evde pişirirsen tatabilir. Ama bir şerite böyle tatar ağzına alır. Onun tadına bakar tuzu nasıldır baharatınız. Nasıl, ondan sonra tükürür ağzını çarkalar bir mahsuru yoktur. Aynen diş macunu. Diş macunu da insan kullanabilir ama utmamak şartıyla. Onun için bunların bir mahsuru yoktur. İnsan gönül rahatlığıyla dişle ilgili, ağızla ilgili doktora gidilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.